Elhamdülillahi Rabbil Alamin ve sallallahu ve sellem ve barik ala abdihi ve resulihi nebiyyina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve men tabiyan bi ahsanin ila yevmiddin emma ba'du Evet bugünkü ilk faydemiz belki de ilk ve son bugünkü fayda olarak tabi çünkü uzayabilir ha. Dersi almadın Yok yok 11 şüphe e, Şüpheyle alakalı, bir şüpheyle alakalı. Şöyle bir başlık atabiliriz. Cihareti özür görmeyenlerin Enam 19 şüphesi. Enam 19 ayeti nedir? Ve uhiye ileyye hada'l-Kur'anu lü unzirakum bihi ve men belâh. Bu Kur'an bana onunla sizi ve her kime ulaşırsa onu uyarmam için vahyolundu. Enam. Enam 19. Cehaleti özür görmeyenlerin Enam 19 şüphesi diyebiliriz. Ne diyor Allah Azze ve Celle Enam 19'da? Ve vuhyeyleyye hadel Kur'an'u lü unzirekum bihi ve men belâh. Bu Kur'an bana onunla sizi ve kime ulaşırsa onu uyarmam için indirildi. Şimdi biz diyoruz ki <gülüyor> cehalet özürdür. Ehl-i sünnette bu konuda icma var. Bu Zaten bunu devamlı söylüyoruz. Bu konuda icma var. Ancak hüccetin ikamesinden sonra ne olabilir? İnsan tekfir edilebilir. Peki hüccetin ikamesi nasıl olur? Biz diyoruz ki kişi delili anlayacak. Anlaması şarttır. Bunda da icma var. <gülüyor> anlaması şarttır ama sadece bu anlama yetmiyor. Bu anlama dahi yetmiyor. Yani adam delili dahi anlarsa tekfir edemezsiniz diyoruz. Şüphesini de izal edeceksin. Bu da icmadır ehl sünnette. <gülüyor> Şüphesi de e, izale edilecek adamın. Mesela şunun gibi. Adama istigase eden birisi ne diyeceksin ki? Allah Azze ve Celle istigaseyi yasaklıyor. Örnek olarak da diyelim Fatiha'daki Ayete vereceksin. Yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dilerim. Bu adama bunu söylediğinde adam bunu anlarsa, dese ki evet ben bunu anlıyorum. Evet bu ayete biz tek başına bu şekilde baktığımızda istihasenin sadece Allah Azze ve Celle'ye, istihasenin sadece Allah Azze ve Celle'ye yönelteceğine dair hitap var bize bu Fatiha'da dese karşı taraf. Ancak dese, ben bunu bu şekilde anlıyorum ama diğer naslar bunu tefsir ediyor. Dolayısıyla istihase mutlak olarak sadece Allah Azze ve Celle'ye has kılınmaz. Dolayısıyla bazı salih insanlara da de bulunabilir derse ve bunu, buna da çeşitli şüpheler getirirse ve bu şüphe geçerli bir şüphese ki nedir geçerli şüphe? O ayrı bir konu. Bu adam yine de ne yapılmaz? Tekfir edilmez. Şimdi bu adam Fatiha suresindeki ayeti ne yaptı? Anladı değil mi? Ama buna rağmen tekfir edemiyoruz. Neden? getirdiği şüpheden dolayı. O şüphe de izah edilecek. Mesela ne gibi? Biz şimdi Fatiha'yı getirdiğimizde adama yine kendi nefsimizi iman ettiğimiz makamda, kendi nefsimize yönelttiğimizde bu ayeti biz ne anlıyoruz? Yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Peki bir insan gelse bize dese ki güzel, niçin sen mesela sosyal yaşam herhangi bir günde zaman zaman beşerin güç yetirebileceği hususlarda neden yardım istiyorsun sadece Allah'tan istemiyorsun dese bize mesela havaalanındayız teraziye koyacağız bavulu yanında da arkadaşın var kaldıramıyorsun diyorsun ki yardım etsene şunu koyalım sen burada neden şirke girmiyorsun dediğimizde tabir sayısı ne yapıyoruz bir sürü açıklama getiriyoruz bunun caiz olabildiğine dair doğru mu Halbuki karşı tarafın şöyle bir itiraz sunması ilk etapta makul gibi görülebilir. Mesela ne der bize? Der, der ki sen sen neden bu ayetin zahiriyle amel etmiyorsun? Halbuki Allah azze ve celle yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım eder. Biz buna çeşitli cevaplar veriyoruz değil mi? Mesela verilen normal cevaplardan bir tanesi, klasik cevaplardan bir tanesi. Diyoruz ki bu ayet işte gücü yeten, Değil mi? Hazır olan çeşitli bir sürü şartlar getiriyoruz. İçin geçerli değildir. Yani Allah azze ve celle'nin sadece gücünün sadece Allah azze ve celle'nin gücünün yettiği yerlerde geçerlidir. Ondan sonra bu adam eee olmayacak, hazırda olacak. Ondan sonra gücü yetecek falan. Ne yapıyoruz? Çeşitli şartlar getiriyoruz. Adam dese ki sen bu şartları nereden çıkardın? Ayette böyle bir şart yok. Yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım edelim. Biz ki işte diğer naslar bunu açıklıyor. İşte şu şartta şu nas var, şu şartta şu nas var. Bakıyoruz Allah Azze ve Celle diğer ayette diyor ki hayır ve takvada yardımlaşın. Demek ki ne yapabiliyoruz? Biz gücümüzün yettiği hususlarda yardımlaşabiliyoruz diye diğer ayetlerle tefsir ediyoruz. Doğru mu? O da sana derse ki aynı şekilde ben de diğer ayetlerle tefsir ediyorum ki evliyalar bu ayetin neyindedir? Dışındadır. Sonra getiriyor bazı uydurma hadisler veya sahih olmakla beraber söylediğine delalet etmeyen hadisleri bize delil olarak getiriyorlar. Diyorlar ki ben senin yaptığının aynısını yaptım. Dikkat ederim Diyorlar ki sen bu ayetin umumunu almadın. Bazı durumları taksi hissettin bundan. Mesela ayetin umumu ne diyor? Baktığında yöneltilen hitapta ayetin umumu ne diyor bize? Diyor ki yalnızca sana ibadet ve yalnızca senden yardım dilerim. Biz bazı durumları bu umumun dışına çıkardık mı? Çıkardık. Mesela ne? Gücü yeten ve hazırda bulunan kişi bundan hariçtir diyoruz. Doğru mu? Neyle çıkardık? Diğer naslarla çıkardık. Doğru mu? Peki adam diyor ki o zaman sen de bu ayetin umumunu almadın diğer naslarla çıkardın. Ben de senin aynı yaptığını yapıyorum. Bu ayetin umumunu almıyorum. Diğer naslarla bazı durumları bu ayetin dışına çıkıyorum, çıkarıyorum. Ve çıkardığın durumlardan bir tanesi de salih evliyalardan yardım isteme durumu bunu bu ayetin umumunun dışına başka naslarla tutuyorum. Elimde delil var. Nedir elinde delil? İşte mesela taberan'daki veya başka edebül müfretteki bazı rivayetler var. Mahlukatlar, gayib olan mahlukatlardan, sana gayib olan mahlukatlardan yardım istenebileceğine dair. Sahi veya Hasan veya delaleti katî veya zanni önemli değil. Delil getiriyor. Doğru mu? O zaman diyor ben de senin yaptığını yaptım. Seninle benim aranda ne fark var? Demek ki mesele şu gün bulunduğumuz durumda ve makamda ve zamanda bu kadar basit değilmiş. Sahabeler döneminde bunların hiçbirisi işgal olmaz. İlim zayıfladığı zaman bu türlü şüpheler ne? Güçlü şüpheler olarak addedilir. Dolayısıyla onlar indinde güçlü şüpheler olarak addedilir. Yoksa ilmin kabul ettiği anlamda bunların hiçbirisi geçerli şüpheler değildir. Güçlü şüpheler de nedir? Değildir. O zaman ne yapacaksın? Adamın bu şüphesini de izale etmediğin müddetçi adamı ne yapamazsın? Tekfir edemezsin. Şimdi tam bunun mukabilinde bir söylem var. İşte bu da Cehaleti özür görmeyenlerin en am 19 şüphesi. Diyor ki hayır Kur'an'ın ulaşması hüccet için yeter. Kur'an'ın ulaşması hüccet için ne yapar? Yeter. Yani her kime Kur'an ulaşmışsa hüccet ondan kalkmıştır. Cehaleti özür değildir. Hüccet ikamesi onun hakkında sabit olmuştur. Delil işte en am 19. Diyorlar ki bu Kur'an bana onunla yani o Kur'anla sizi yani Mekke ahalisini diyelim. Ve kime ulaşırsa onu uyarmam için vahyolundu. Her kime ulaşırsa. Yani aleyhisselatu vesselam ölüyor. Ondan sonraki insanlara da, ta günümüze kadar bize de Kur'an ulaşıyor. Doğru mu? Dolayısıyla kime ulaşmışsa o uyarılmıştır diyor Allah ayette. Sık sık bunu muhaderalarında, derslerinde ve kitaplarında çok sık zikrederler bu delil. Bu delil Kur'an'ın e, cehaleti özür görmeyenlerin en güçlü delillerinden bir tanesi ki bunlar aralarında derece derece grup grup farklı farklıdırlar. Bu parantezi açarak söylüyorum. Tamam mı? Ve bunlar diyorlar ki Kur'an ulaştığı zaman hüccet kalkmıştır. Bu hüccet ikamesi için ne yeterlidir? Kur'an. Neden? Çünkü diyorlar ki ayetteki delil olma yönü şudur. Dikkat edelim. Ayetteki delil olma yönü şudur. Diyorlar ki Allah azze ve celle uyarılmayı neye bağlamıştır? Ulaşmaya. Doğru mu? Uyarılmayı Kur'an'ın ulaşmasına bağlamıştır. Dolayısıyla Kur'an'ın ulaştığı herkes uyarılmıştır. Bu ilmi bir cümle. Bunu bildiğimiz zaman onların şüphesinin ne olduğunu fıkk edebiliriz. Hak, hakkıyla anlayabiliriz. Diyorlar ki de, delil olma yönü şudur ayette. Allah Azze ve Celle uyarılmayı bu ayette neye bağlamıştır? Ulaşmaya bağlamıştır. Dolayısıyla Kur'an kime ulaşmışsa o insan nedir? Uyarılmıştır. Hüccet ikame olmuştur. Bunu söyleyen Allah Azze ve Celle'nin Kendisidir. Hatta birçok necdi davet imamları da ne yapmışlardır? Bu ayeti delil getirerek Kur'an'ın hüccet ikamesi için yeterli olduğunu söylemişlerdir. Mesela necdi imamlarından Hamed e, İbn-i Nasır Eddürerü Seniyye'de diyor ki, birebir lafzını okuyorum, diyor ki Muhakkak ki Allah Teala Erseler Rusule Resulleri göndermiştir mübeşşirine ve mumzirin müjdeleyici ve uyarıcı olarak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak Resulleri göndermiştir. Niçin? Li لِأَلَّا يَكُونَ لِنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ Rusul. Resullerden sonra insanların Allah'a karşı sunacakları bir hüccet olmasın diye. Tamam. Devam ediyor. Sözlerine diyor ki فَكُلُّ مَنْ بَلَغَهُ الْقُرْآنُ Her kime Kur'an ulaşırsa diğer bir tabirle Kur'an'ın ulaştığı herkes ve davet-i sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in davetinin ulaştığı herkes hakkında fakat kamet aleyhil hucce'tü. Onun hakkında hüccet ikame olmuştur. قال الله تَعَالَى, Allah Teala buyurmuştur ki li unzirakum bihi ve men Bu Kur'anla uyarmam için ve kendilerine ulaşan herkesi uyarman için demiştir. Bunu ed seni seniyyede zikretmiştir. Ve başka dediğimiz gibi Necdi Davet imamları da bunu zikretmiştir. Şimdi kardeşler şüpheleri bu. Buraya kadar anladık değil mi? Herhangi bir sorun var mı? Herhangi bir sorun yok. Tamam. Şimdi buradan itibaren bu şüpheye verilecek cevabı ele alacağız. Dikkat etmemiz gerekir tabi buradan itibaren. Şimdi bu şüpheye karşı bizim soracağımız ilk soru öncelikle bu şüpheye karşı soru sormadan önce şunu söyleyeyim. Aklıma Şeyhül İslam İbn Teymiyye'nin bir sözü geldi. Şeyhül İslam İbn Teymiyye diyor ki: Sahih akide ve ayli sünnetin inancına muhalif hangi delil gelirse gelsin. Muhaliflerin her bir muhalifin delili var. Batnînin bile ne delili var. Hiçbir şüphe yoktur ki diyor. Muhaliflerin getirdiği aslında iyi düşündüğünde o şüphe nedir? O şüphe kendisine reddiyedir. Biz de diyoruz ki Cehaletin özür olduğuna en açık ve net delillerden bir tanesi bu ayettir. Birazdan göreceğiz onun veçini. Biz diyoruz ki cehaletin özür olduğuna ve Kur'an'ın ulaştığı herkesten muayyen bir şekilde hüccetin kalkmadığına dair en büyük delillerden bir tanesi bu ayettir. Mesela mutezilenin görüşlerini düşünün. Mutezile Allah'ın görülmesini inkar ederken neyi delil getirirler? Gözler onu idrak edemez. Bu ayeti tefekkür ettiğinde Ehl-i Sünnet'in kitaplarına bakıyorsun. Ehl-i Sünnet Allah'ın görülmesini ispat ederken görülmesini, Mu'tezile'nin zıttına görülmesini ispat ederken bu ayeti delil getirmişlerdir. Çok ilginç değil mi? Mu'tezile Allah'ın görülmesini inkar ederken gözler onu idrak edemez ayetini getirmiştir. Ehl-i Sünnet de Allah'ın görülmesini ispat ederken demişlerdir ki en güçlü delillerimizden bir tanesi de bu ayettir. Neden? Çünkü idrak görülmenin üzerinde bir anlamdır görülmenin üzerinde bir anlamın nef edilmesi, onun altındaki bir anlamın sabit olduğunu gösterir ki o da görmedir. İdrakla görme ayrı bir şeydir. Ben 500 kilometre uzaktaki bir ışığı görebilirim Işıktır çünkü karanlıkta zifiri karanlıkta ama ateş böceği midir sigara mıdır araba farı mıdır bilemem. Gördüm ama ne yapamadım onu idrak edemedim. Ayı da aynı şekilde biz aya bakıyoruz görebiliyor muyuz görüyoruz ama idrak edebiliyor muyuz edemiyoruz demek ki idrakın nefi, görmenin nefini gerektirmez Bizim bir şeyleri idrak etmememiz onu görmediğimiz anlamına gelmez. Bilakis idrakın nefih görmenin mümkünlüğüne delildir. O yüzden sen bunu idrak edemezsin dediğinde ne demektir bu? Görme sabit olabilir demektir. Ama idrak edemezsin demektir. O yüzden bu ayet tam Mu'tezil'in delil olarak getirdiği bu ayet tam onlara reddiyedir. Bu da aynı bu şekildedir. Birazdan bunun vecini göreceğiz. Bu ayeti o yüzden biz her alanda cehaletin özüne dair bu ayeti getiririz arkadaşlar. Evet şimdi burayı anladıktan sonra diyoruz ki ilk soru bunu şüphe olarak Kur'an ulaşmıştır, hüccet kalkmıştır dolayısıyla. Herkesten hüccet kalkmıştır diyenlere sorulacak ilk soru bu ayet umumu üzere midir? Bu ayet umumu üzere midir? İlk soru bu. Bakın ayette iki tane umum var. Birincisi, dikkat edelim. Kur'an diyor kime ulaşırsa o uyarılmıştır diyor değil mi ayette? Şimdi Kur'an derken rastgele ayetler söyleyeyim. Bakara 21'i mi kastediyor? Ali İmran 19'u mu kastediyor? Ha? Nas suresini mi kastediyor? İhlas suresini mi kastediyor? Felak suresini mi kastediyor? Tebareke'yi mi kastediyor? Tebareke'yi mi kastediyor? Tövbe suresini mi kastediyor? Birinci cüzü, ikinci cüzü, beşinci cüzü, onuncu cüzü, onuncu cüzü otuzuncu cüzü mü kastediyor? Hangisini Kur'an derken? Umum. Doğru mu? O zaman Kur'an'ın bütün hükümleri buna dahil. Doğru mu? Şimdi bunlar birazdan geleceğiz. Neye haskıldılar? Cehalet-i şirk meselesine askıldılar. Ayete bakalım. Ayet umum. Doğru mu? İkinci umum ne? Her kime ulaşırsa. Şimdi hüküm olarak umum. Bir hüküm olarak umum diyeceğiz bu ayet neyi Kur'an'ın bütün hükümlerini kapsıyor. Çünkü Kur'an dedi. Demedi sadece ne? Şirk meselelerini has diye bir şey söylemedi. İbadet tevhidini has diye bir şey söylemedi. Fatiha'dan Nas suresine kadar olan bütün Kur'an'ı kapsar icmaen. Çünkü bu Kur'an diyor. Kur'an dediğimizde ne? Kur'an'ın cinsi, bütün hepsi. Bütün hükümleri bu umuma dahil. Doğru mu? İkincisi hükmedilenler hakkında da umumdur. Yani herkesi kapsar. Şimdi bu ayette her kime ulaşırsa dediğinde her kim ifadesine deli giriyor mu? Giriyor. Bulağa ermeyen giriyor mu? Giriyor. İkra altında olan giriyor mu? Giriyor. Yine aklı başında bulağa ermiş kişiler de aynı şekilde giriyor mu? Giriyor. Arapça bilmeyen giriyor mu? Giriyor. Arapça bilen giriyor mu? Giriyor. Türkçe bilip de kendisine Arapça kuran ulaşmış kişi biliyor mu? Bili giriyor mu buna? Giriyor. Peki, e, Türk olduğu halde, Türkçe Kur'an ulaşmış. Ama Türkçe'yi bilmeyen adam, şey Türkçe okumayı bilmeyen adam da buna giriyor mu? Herkes. Giriyor. Herkes onun. Bunlar ne atlar? Bütün bu umumları parçaladılar. Şimdi buraya geliyor. Şimdi ayeti taksimata bölüyoruz. Dikkat edelim. Bakın. Ayette diyor ki, bihi kelimesi o Kur'an. Tamam. Kur'an. İki. Ve men belah. Ve men. Doğru mu? Her kim Tamam Şimdi Kur'an derken arkadaşlar bakın. <gülüyor> Kur'an derken Fatihadan Nas suresine kadar bütün Kur'an'ı kapsar. Doğru mu? Evet. Bu bir. İcma'an kapsar. Zaten Şekşankı'ta de diyor ki her ne olursa olsun adva ol bir anda da bunun umum olduğunu söylüyor zaten. Tamam. Zaten bunda icma var. Bunda kimsenin problemi yok. Bu nedenle zaten selef ne demiştir bazı sözlerinde? Kime Kur'an ulaşmışsa sanki peygamber onu uyarmış gibidir diyor. O yüzden bütün Kur'an. tamam? Mesela Kur'an'ın hepsidir dedik. Dolayısıyla buna hangi hükümler girer? Kur'an'ın hepsinin içinde ne var? Bunların ile usul meseleleri var. Usul meseleleri Kur'an'da mı? Usul. Furu meseleleri Kur'an'da mı? Taaret meseleleri Kur'an'da mı? Hususun umuma atıfı. Önemli değil. Bunların tabiriyle tabi. Ben bunda tabirlerin hiçbirine bunların zikrettiği anlamda katılmıyorum. Onların isimleriyle. Şimdi isim sıfat giriyor mu? Kur'an'ın içine. Bazı kader meseleleri hepsi içinde mi? Meleklerle alakalı bazı meseleler içinde mi? Ahirete iman mı alakalı? Alakalı bazı meseleler giriyor mu? Giriyor. Sayalım kitaplarla alakalı. Değil mi? Kitaplara iman. İmanla alakalı bazı meseleler dahil mi? Sayalım başka ne olur bablarından, Meleklere iman. He? Melekleri yazdık. Yazdık mı? Evet. Nerede? Ha, meleklere yazdık. Başka? Peygamberler, Peygamberlere mi? iman. Sahabeler meselesi bakalım başka mesela Kur'an meselelerine ne var Kur'an ses harftir Kur'an makluk mudur değil midir değil mi bir sürü ne var bakalım notlarıma, usul olsun furo olsun mesela ha, devam edelim furolardan namaz ha zekat oruç Dikkat edin, içki İbnü Kudam ibnü Masun ne yaptı içki helal saydı, içki, Kur'an ulaştığı halde bak, ücret içki, içki de bunlar hafif dera ha. içkin haram olduğuna. Yani dini bu hale getirdiler ya içki bir mesele bütün ümmet icma etmiş 73 fırkada neredeyse on, on onların dahi bildiği şey hafif oldu. Kudam ibnü Masun içki haram saydı haricilerin sahabeler Kur'an'da net bir şekilde övüldüğü, apaçık anlatıldığı halde haricilerin onları tekfir etmesi buna rağmen haricilerin icmaen tekfir olunmaması değil mi? Bütün bu sahabelerle alakalı. Kur'an'a gelelim bakıyorsun peygamberler meselesinde değil mi? Bir sürü fırkaların problemleri var. Doğru mu? Hı hı. Sahabelerle alakalı var. Tekfir edilmemiş hiç. He? Namazla alakalı problemler var. İbn-i dediği gibi bir adam cehaletinden şüphesinden dolayı namazın farziyetinin inkarsı yine tekfir olmaz. Zekat, oruç, ha? Ayeti iman meselelerinde bu sırattır bir sürü problemleri var. Doğru mu? Kitaplarla alakalı bir sürü problemleri var. Ses harf meselesi, Kur'an mahluktur meselesi, meleklerle alakalı mutezilelerin pro problemi var. Doğru mu? İsim sıfatla alakalı evli sünnetten başka bütün fırkaların istisnaız, pro istisnasız problemleri var. Güzel. Şimdi gelelim şeye. Kime ulaşırsa? Deliye kuran ulaştı mı? Şu anda deli, deli var diyelim burada. Kur'an burada mı? Burada aştı. Işte, Arafta Kur'an. Deli. He? Başka? Bulu ermemiş. Ermemiş. Başka? İkra altında. İki ikrahta biraz tafsil var da. İkra altında. Şimdi ikra altında hüccet ikamı olup olmadığı konuşulmaz ikrahta da. Ama Kur'an ulaştığı halde demek ki bazı manilerden dolayı yine insanlar tekfir edilemiyormuş. Ondan dolayı ikra veriyoruz biz tamam Devam ediyoruz. İkra altında. Arapça anlayan. Arapça anlayana da Kur'an. Değil mi? Arapça anlayan da buna girer. Kim ismine? Anlayan zaten bunda sorun yok. Başka anlamayan. Daha ileri gidelim. Türk olup, he? Türkçe, Türkçe okuyamayan, okuyamaya na Türkçe Kur'an ulaşması ulaştığı kişiler. He? Yani. Düşün, adama diyoruz ki, adam Arapça bilmiyor. Diyorsun ki Allah Azze ve Celle buyurdu ki ne buyurdu? İşte, u akıy namazı kâme edin buyurdu. Tamam? Adam bilmiyor Arapça. He? Diyor ki ya sen ne diyorsun anlamıyorum. U akıy Kur'an ulaştı sana bittin senin işin gitti. Kur'an ulaştı sana. Şimdi diyecekler ki o bunların hepsi hariç diyecekler şimdiden zaten. Ben ona gelmeye neyle? Diğer delillerle. Biz de diyeceğiz ki diğer deliller de o zaman cehaletin özür olduğunu gösteriyor. O, o, bu ayeti bırak diğer delilleri tartışacağız Ama geleceğiz oraya. Şimdi bir sürü daha burayı çoğaltabiliriz. Bakalım başka aklımıza ne gelir? Tamam. Neyse. Şimdi bakın. Bu ifade hepsine deliye de denir, her kim denir, Bula, bulu ermemişe de her kim denir, ikraatındakiler de her kim denir, Arapça anlayana da her kim Tamam. Şimdi bakın bu arkadaşlar ne yaptılar? Cehaleti özür görmeyenler. Ne yaptılar? Dediler ki diyor, diyorsun ki bak Kur'an kime ulaşırsa diyor. Kur'an umumdur. Bunun içinde tarif meseleleri de var. Yo diyor o hariç diyor. E diyorsun fru, sizin isimlendiğiniz furu meseleler de var. O da hariç diyor. Ya meleklere iman yo, da bir sürü fırkaların problemi var. Hataları var. ve onlar da hariç diyor. İsim sıfat. Yo onlar da hariç. Bunlar da kafi zaten. Kader meselesinde değil mi bir sürü problemleri var. O onlar onlardaki bazı meseleler de hariç, kitaplar. Yo, onlar da hariç. Ahiret günü iman, sıratla alakalı, havuzla alakalı bir sürü fırkaların problemleri var. Yo, onlar da hariç. Bak nasıl istisna getiriyorlar ha? Tamam Peygamberler hariç iman meselesi değil mi? Amel iman cüzdür. Olaylar değil mi? Diğer cehmiyenin görüşleri, sahabelerle alakalı haricilerin problemleri, değil mi? Şiiaların problemleri. Namaz hariç. Zekat problemler var hariç. Kudame bir mezunu içkiyi o da hariç. Oruç meseleleri yok o da hariç. Ayette hiçbir şey bırakmadılar. Yani paramparça yaptılar bölümü. Geliyoruz diyoruz ki deli hariç. Diyor hariç. o hariç ona da Kur'an ulaşmış. O da kime giriyor ama hariç. Bule ermemiş o da hariç diyor. İkra altında yok onda da engel var diyor. Arapça anlayan ya diyor ki Arapça anlarsa diyor ama diyor işte deli ise ona girmez. Arapça anlarsa ama ikra ise ona girmez falan. Arapça anlamayan Yol da girmez diyor. Arapçayı bilecek diyor. Biraz film lazım diyor. Ama Allah buna ayırmıyor ki. men demiş bitmiş. Olsun diyor. Ayıracaksın. Başka? ha Türkçe Türk, Türk olup, Türkçe okuyamayan Türkçe Kur'an'ın ulaştığı kişi onlar falan da daha çoğaltabiliriz. Tamam. Diyoruz ki bu ayet peki şu ifade de umum. Bu ifade de umum. Ve siz ayeti öyle bir parçalayıp böldünüz ki bütün bu saydıklarımız ve daha sayabileceğimiz birçok görüş olarak fikirleri ve insan olarak sınıfları daha ekleyebiliriz buraya. Diyorlar ki, ya diyorlar, bunların bütün bu meselelerin hariç olduğuna, bu umumun dışına çıktığına, yine aynı şekilde bütün bu umumun, bütün bu kişilerin bu umumun dışına çıktığına dair elimizde delil var. Diyoruz ki, o zaman, o zaman ikimizin de ittifakıyla, ki ben umuma biraz fazla bakıyorum. Oraya farklı bakıyorum. Oraya açmıyorum ama böyle devam ediyorum. O zaman her ikimizin ittifakıyla bu ayet nedir? Bu ayet umumu üzerine değilmiş. Doğru mu? Siz bunları neyle çıkardınız? Diyorlar ki mesela işte delinin mükellef olmadığına dair deliller var diyor. Başka delillerle bu umumu taksis ediyoruz diyorlar. Bu ermemiş olanın bu unundan müstesna kılındığında deliller var. ikra altında olanlara deliller var. Arapça e, hiç bilmeyene ulaşmışa delil var. Keza şu sınıfa delil var vesaire. Diyoruz tamam isim ya, isim sıfat ha, bunlar haric delil var. Ne, neredeyse delil. Kader meselesi diyorlar yok delil var. Birçok cüzdelerinde hepsinde değil. Onda da paramparça yapmışlar zaten. Meleklere iman onlarda da delil var. Bunlar hep hafî meselelerdendir. Bunlar buna girmez falan. Ne yaptılar? Bu umumu da paramparça yaptılar bu umumu da. Gerekçe ne? Şimdi buradan itibaren çok önemli. Şimdi bak gerekçe, biz Türkçe ismi gerekçe. Arapçadaki veya Arapçadaki demeyelim. İlmi platformdaki ismi nedir gerekçenin? İllet. İllet neymiş? Onları çıkardığının bütün bu insanları ve hükümleri bu ayetin umumundan çıkarmana illet neymiş? Başka delillerin bulunması. Doğru mu? O zaman bu illet bu illet hangi meselede varsa aynı hükmü alır. Doğru mu? Ben de sana aynı şeyi söylüyorum. Başka delillerin bulunması delillerin bulunması cahil olanların olanları olanları diyelim bu ayetin umumunun okuyoruz sesli önemli değil. Var mı kalem? Heh. Bu ayetin umumunun umumunun dışında tutuyor. Tutuyor. Doğru mu? Bu ayetin umumunun dışında tutuyor. Şimdi onların söyleyeceği tek bir şey kalıyor. Çünkü ikimizin de ittifakıyla Allah bu Kur'an demesine rağmen ve her kim demesine rağmen ikimizin ittifakıyla birçok hüküm ve şahıs bunların dışına çıkabiliyormuş ki ben dediğim gibi bazı durumlarda farklı bakıyorum ama mutlak olarak hissediyorum. Bu parantezi de açayım. İkimizin de ittifakıyla Kur'an'daki bazı hükümler birçok hüküm değil mi? Yine her kim lafzındaki birçok kişi bu umumun dışına çıkıyor neyle? Başka delillerle. O zaman ben de başka delillerle cahaletin özrünü Cehaletin özrüne delalet eden başka delillerle cahilleri bu umumun dışına çıkarıyorum ve diyorum ki cahiller de bu umumun dışındadır. Hüccet ikamesi mücedred olarak Kur'an'ın ulaşmasıyla mutlak anlamda kalkmamıştır diyorum. Tek söyleyeceği şey hayır senin cehaletin özüne dair delilin yok ki. Diyeceğiz ki bir dakika oraya gelmeden önce, önce bunu ikrar et. Önce bunu ikrar edeceksin. Sana göre de bu ayet umum üzere değilmiş doğru mu? Doğru. Doğru derse bu adam yine samimiyetsiz. Neden? Çünkü her ortamda bunu getiriyor. Ben niye seni bu münazara ortamında sıkıştırdığım için sen dedin ki ayet umumu üzere değil. Çünkü bunu aynı böyle e, şey temcid pilavı gibi insanların önüne sürerler. Ama münazara özürlü oldukları için bunlar bu bakta bunları sıkıştırdığın zaman hemen ikrar ediyorlar. Diyorlar ki evet bu umumu üzere değil. Bana demeyeceksin senin delillerin yok ki cehaletin özür olduğuna e, e, cahilleri bu ayetin dışına çıkarasın. Ben diyeceğim ki dur şimdi oraya geleceğiz ama oradan önce sen bunu ikrar edeceksin. Diyeceksin ki bu ayet sana um, sana göre de umumu üzere değilmiş. Dese ki değil yine kurtulmayacağız. Dur yine benim tarafa gelmiyorsun. Diyeceğiz ki o zaman bunu mutlak olarak zikreden kitapları hatalı olarak adetmek zorundasın. Ya hatalı olarak adedecek? Adederse kendi alimlerine bir sürü alimlerine ne olacak? Mukarefet edecek. En başta az önce zikrettiğimiz Necde alime mukarefet etmiş olacak. O zaman bize de bir daha itiraz etmesinler siz alimlere muhalefet ediyorsunuz. Eğer derse ki hayır hata etmemiş derse o alimler o kitaplar o zaman bunu umumu üzere görmek zorundasın. Deliği de sok tahareti de sok buna. Yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmaya da sok. Çünkü Allah Kur'an diyor peygamberi itaat ettin peygamber de yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmaktan bahsediyor. Tamam mı? Bunların hafi dediği meseleler. Tamam. Öncelikle onu ikra edecek hasıl senin delilin yok ki diyene kadar bunların kıs kıs kısmen cahillikleri bazı kısımlarında bazılarının da samiyetsizlikleri ortada. Tamam? Şimdi buradan itibaren devam ediyoruz. Diyoruz ki benim delillerime geleceğiz. Şimdi burada onu tartışmayacağım zaten delilleri. Biz bizim meselemiz bu ayet. Bizim delillere ge gelelim ama sen de şu ana kadar kabul etmek zorundasın dedik. Neyi? Bu ayet umumü üzere değildir. O zaman münazara da usul ne? Hiç kimse ne ben ne desen bu ayeti tek başına delil getiremez Demek ki bu ayet tek başına delil olmazmış. Çürütme budur o zaman. Bitti. Sen dersen ki senin delillerini tartışalım onu tartışalım. Ama bu ayet tek başına delil değilmiş. O yüzden kimse bu ayeti tek başına Kur'an hüccet ikamesi için muayyen her şahısta hüccet ikamesi için yeterlidir diyemez. Bitti delilleri çürümüş oldu bu kadar. Benim delillerimin tartışılması ayrı bir mevzu. Tamamıyla bahis konusu. Bizim meselemiz bu ayetin tek bu ayetin delil olmayacağıdır. Her kişiden muayyen olarak Kur'an'ın ulaştığı her kişiden ne? hüccetin kalkmayacağıdır bizim söylemek istediğimiz. Yani Kur'an'ı ulaşması, aynı zamanda onun fehmetmesi, fehmedilmesi ve şüphelerinin izale edilmesiyle hüccetin ikamesi yerine getirilir. Kur'an'ın ulaşmasında. Tamam. O zaman biz bu ayeti şu kayıtlarla beraber alırsak diyoruz onlara, alırız. Ney? Bu Kur'an, bu Kur'an bana onunla sizi ve her kimi, kime ulaşırsa anlamasıyla ve şüphesinin izalet edilmesiyle beraber her kime ulaşırsa onu uyarman, o, o uyarılmıştır diyor ayet. Böyle anlarsak evet bu ayeti tek başına getirebiliriz. Tamam. Anladık o yüzden bu ayet delil olmaz. Çünkü bunlar da tek başına bu ayeti bir çok şahısa ve hüküme ne yapmıyorlar almıyorlar. Şimdi en başından hızlıca okuyup dersi bitiriyoruz. Cehaleti özür görmeyenlerin en am on dokuz şüphesi, tamam? Kim bilir on neredeydi? Şey dururken, doğru muydu? Bir şey yaparken, gibi daha Anladım, tamam. Şimdi cehaleti özür görmeyenlerin en am on dokuz şüphesi, Allah Azze ve Celle buyuruyor ki: Ve uhiye ile yehad kuranu luunzi rakum bihi ve Bu Kur'an bana onunla sizi ve kime ulaşırsa onu uyarmam için vahyolundu. Diyorlar ki, ayetteki delil olma yönü şudur. Allah Azze ve Celle uyarılmayı ulaşmaya bağlamıştır. Dolayısıyla Kur'an'ın ulaştığı herkes uyarılmıştır. Birçok necdi davet imamları da hüccet ikamesinde bunu itibar almışlardır. Mesela bunların sözlerinden bir tanesi az önce naklettiğimiz direkt tercümesini söyleyeyim. Diyorlar ki Allah Azze ve Celle Resulleri uyarıcılar ve müjdeleyiciler olarak göndermiştir insanların Allah hakkında Allah'a karşı sunacakları bir hüccet olmasın diye. Her kime Kur'an ulaşırsa her kime Kur'an ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin daveti ulaşırsa hüccet ikamesi yerine gelmiştir. Çünkü Allah Ta'ala şöyle buyurmuştur bu Kur'an bana onunla sizi ve kime ulaşırsa onu uyarmam için vahyolundur. Kime ulaşırsa sözü deli buluğa ermemiş, ikrah altında olan, Arapça anlamayan Arapça eee Evet, Türkçe bilen Türkçe bilen ama okuyamayan Türkçe konuşmayı bilen ama okuyamayana Türkçenin ulaştığı kimseler vesaire hepsi dahildir. Tuttunuz ne yaptınız? Bunların hepsini bundan istisna kıldınız. Kur'an'a gelince bu Fatihadan Nas, Nas suresine kadar icmaen bütün hükümleri ne yapar bu ayet? Kapsar Şeyh Şanki de bunu beyan etmiştir. Bu nedenle selef kime Kur'an ulaşmışsa sanki bizzat peygamber onu uyarmıştır der. İster bu namaz meselesinde olsun, ister bu içki meselesinde olsun, her meselede. Tamam. Kur'an'ın hepsidir e, burada kastedilen. Dolayısıyla her hüküm buna dahildir. Usul olsun, furu olsun. Namaz olsun, oruç olsun. Şirk olsun, uluv meselesi olsun. Cevaleti özür gördükleri. Hepsi buna dahildir. İsim sıfatlar, kaderdeki bazı konular, Kur'an makluluktur veya değildir meselesi. Meleklerle ilgili bazı konular, kitaplarla alakalı bazı konular, ses harf gibi, ahiretle alakalı bazı konular, içkinin haramlığı meselesi gibi bazı haramlar, resullerle alakalı bazı meseleler, imanla alakalı bazı meseleler, amel iman ilişkileri gibi, cinlerle alakalı bazı meseleler, yar fırkaların problemleri gibi, haberler, sahabelerle alakalı bazı meseleler vesaire, hepsi buna dahildir. O zaman sizin de bu ayeti mutlak olarak veya umum olarak almanız diye bir şey söz konusu değil. Bu ayetten maksat diyoruz o zaman nedir? Bu ayetin fukuşudur kardeşler. Kur'an genel olarak hüccet ikamesi için yeterlidir. Kur'an gelmiştir insanlıktan hüccet ikamesi insanlık hakkında hüccet ikamesi Kur'an'ın gelmesiyle ve tamamlanmasıyla sabit olmuştur. Evet. Bu insanlık için cins ama muayyene indirgediğimizde kişiye göre bu değer kazanır. Bunu anlayacağız. Ayetin fıkhı ne? Bu çok önemli. Bu ayet bize neyi gösteriyor? Kuran'ın ulaşması insanlıktan hücceti kaldırmıştır. Hangi Kur'an, hangi ayet başından sonuna kadar, hangi insan herkes, tamam? Ancak muayene indirgediğinde, bir bakıyorsun deli olduğu için istisna kılınabilir, cahil olduğu için istisna kılınabilir Muayyene indirgediğinde, tamam? O yüzden bu ayet de aslında bir veciyle zaten umumu üzeredir. O yüzden bütün insanlıktan kalkmıştır zaten. O yüzden dedim ya ben umumuna farklı bakıyorum. Evet kalkmıştır. Ama bu insanlığın cinsini ele aldığımızda, tüm insanlık, insanlığın cinsini ele aldığımızda ama muayyene indirgediğimizde tekfirin engelleri ve şartları yerine gelmediği müddetçe bu insan ne yapılmaz? Tekfir edilmez. Dünyada müşrik deriz. Ayetteki hükmü Allah'a kalmıştır. Bidatı söylenmez. Tamam. O yüzden diyoruz ki bu ayetten maksat umum olarak hüccet ikamesi Kur'an ile gerçekleşir demektir. Kur'an hücceti kaldırır bütün meselelerde. Ancak de geldiğinde tekfirin şartları ve engelleri uygulanır. Anlaması gerekir, yani fehmetmesi gerekir ve şüphelerin izalesi gerekir. Zaten e, hüccetin anlamanın şart olduğuna dair ne yapmıştık biz? Müstakil bir ders yapmıştık. Yaklaşık 4 saatlik orada bakılabilir bütün bu delillere. O yüzden bizim e, şu andaki şeyimiz de fehmin de şart olduğunu izalenin de şart olduğunu söylemek değil, onları ispatlamak değil. Bizim konumuz bu ayetin delil olmaması. Onları biz başka derslerde zaten detaylı bir şekilde anlattık. Şimdi kısa bir münazara usulü verip e, bitireceğim dersi. Bu çok önemlidir. Hatta İbnü Teymih diyor ki وَأَمَّا جِنْسُ الْمُنَازَرَةِ بِالْحَقِّ فَقَدْ تَكُونُ وَاجِبَةً تَارَةً وَمُسْتَحَبَّةً اُخْرَامًا Münazaranın cinsine gelince kimi zaman münazara vacip olur, vacip olur. Kimi zaman da hak ile münazara vacip olur kimi zaman da müstahap olur diyor görüyor musunuz imteyimi münazarayı kimi zamanlarda ve makamlarda önemine ve maslahatına göre vacip diye dahi ne yapıyor nitelendiriyor bunda icma vardır ehl sünnette zaten kimi zaman da bu müstesnadır. Allah azze ve celle de doğru makamlarda münazarayı cedeli ne yapmıştır övmüştür onlarla en güzel şekilde ne yap demiştir Cedalet demiştir. Şimdi bir münazara usulü vereceğim. Zaten dediğimiz gibi bu arkadaşlar zaten kullandıkları ifadelerin çoğundan gafiller. Ancak cehaleti özür gören kardeşlerimizin de vehme düştükleri hatalar var bu tip insanlarla konuştuklarında. Şimdi ben buna söylediğimde bakın münazara usulü şöyle akar gider bu meseleyle alakalı. Ben şimdi bu adama diyorum ki sen de bu ayeti umumu üzere almıyorsun. İlzam ettiriyorum bunu. Jeton düşüyor zaten. Evet diye en sonunda. Ama bugüne kadar seninle konuşana kadar hiç dememiş bunu. Öyle mutlak olarak zikredip bırakmış. Kendi indinde belki kayıtlar vardır ama bunu kitaplarında, sözlerinde çok rahat bir şekilde söyleyebiliyorlar ve insanları bu yoldan çıkarak tekfir ediyorlar. Tamam. Şimdi bunlara söyleyeceğimiz münazara makamındaki birinci şey. Diyoruz ki bu ayette size göre umum değil. Tek başına siz de bu ayeti getirip her insandan hüccetin kalktığını söylemiyorsunuz. Ben de aynı şekilde o zaman bazı insanları, senin bazı insanları istisna akıldığın gibi ben de kılıyorum. Hemen bize ne diyor? diyor ki ama senin elinde delil yok ki biz ne yapıyoruz münazaradaki hata olarak hemen delilleri tartışmaya başlıyoruz var diyoruz bak işte e, külü, külünü savurmasını söyleyen adam ki bunda bu çok açıktır cehaletin özünü. öyle batıl teviller öyle yorumlar yapıyorlar hepsi mütahhir kafalı yorumlardır ta imam nevedi damanlarından falan bile tutsan nereden olursa olsun bütün bu muhalif yorumlar müteahhir kafalı yorumlardır bu ayet açık ve nettir tartışma yoktur cehaletin özü olduğuna dair ama konumuz o değil ben şimdi getiriyorum bunu ne yapıyorum adam adama diyorum ki sen de bunu umumu üzere almıyorsun ben de ben neden umumu üzere almıyorum diyorum ona çünkü diyorum ki cehaletin özür olduğuna dair benim de elinde delilim var o yüzden ben bu ayeti umumu üzere almıyorum hemen adam diyor ki senin delilin yok dediğinde biz münazaradaki hata olarak ne yapıyoruz Diyoruz ki olur mu bak böyle böyle delilerin var hadi çürüt diyoruz. Hayır oraya gelmeyeceksin. Öncelikle adamın adama bu hususu ikrar ettireceksin. Sana göre de bu ayet tek başına delil olmazmış. Kur'an hüccet ikamesinde muayyen her kişiye yeter Müca mücedred olarak Kur'an ulaşması. Bunu söylemeyeceksin bunu öncelikle ikrar et. Tamam ben ikrar ettim hadi şimdi senin deline gelelim. Hayır yine olmaz. Sen benimle tartıştığın için şu anda... Ben ya seni bir köşeye sıkıştırmışsındır, ya sana izdiham etmişsindir, sen o yüzden tartışıyorsun. Şunu da ikrar edeceksin. Bunu getiren alimlerin durumu nedir? Sen bunu daha önce getirdiğinde hata ettin mi? Bunları ikrar edecek. İlla biz nefsimizi evet hata ettim demesi hoş geldiği için bunu söylemiyoruz. Bunların ilmi anlamda samimiyetsiz davrandıklarının, birçoğunun hepsini demiyoruz, birçoğunun samimiyetsiz davrandığının şuuruna vardırmak için söylüyoruz. Belki kafasını yastığa koy, koyduğu zaman bu kadar ha, Müslümanların hanımlarını cayreye görüyorum, kanlarını helal görüyorum. Bunlar müşriktir, kefenlenmez. E, cenaze namazı kılınmaz. Müslüman Bir çukura, çukura atılır. Pisliği etrafı Müslümanlara zarar vermesin diye milyonlarca mil, e, Müslümanların Türk toplumunun, bütün bu Türk Müslüman toplumunun hepsinin kanını Halam gör, gördüğünde belki bir kafasını bir yastığa koyar da ben ne, ne biçim şeyler yapmışım da onun farkına varır. Evet helal gördüğünde. Bunları uyandırmak bağlı. Yoksa adam bana ben hata ettim desin benim nefsime hoş gelmez. Bizim niyetimizle ben onu münazara da yendim. Oh bak elhamdülillah görüyor musun benim ne kadar ilmim var ben ondan daha üstün demek için değil. O yüzden Şeyhul İslam'ın bu sözünü hayatınızda amel ettireceksiniz. Kişiye göre değişir. Herkese biz münazara et demiyoruz. İlmi bilen, usulü bilen, makamı bilen. وَأَمَّا جِنْسُ الْمُنَازَرَةِ بِالْحَقِّ فَقَدْ تَقُونُوا وَاجِبَةً صَارَةً وَمُسْتَحَبَّةً اُخْرَةً Bazen hak ile münazaranın cinsi vacip olur. İbn-i zaman zaman bazı makamlarda karşı taraf bunların şerlerini anlasın diye münazara da bunla, bunları, bunların sözlerinin çürük olduğunu net bir şekilde ne yapmıştır? Beyan etmiştir ve bunda çaba göstermiştir. Bu ibadettir diye biz bu kadar hevesliyiz münazaraya, makamına yerine göre. Ben münazarayı acayip severim bunu ben açıkçası söylüyorum münazara acayip şey. selefin menhecindendir amaç söylediğim kayıtlarla zamanına mekanına göre o yüzden birçok kişiyle de e, münazara etmişimdir ve ben bunu ibadet maksadıyla yapıyorum evet o yüzden ibadetin kabul olması içinde ne var aleyhissalâtu vesselâm'a tabiiyet var ve ihlas var münazara da ihlas şarttır tamam mı? şimdi e, devam ediyoruz e, bu birincisi ikincisi bu münazara kısmını anlattık şimdi bakın kardeşler bu arkadaşlar söylediklerinin o kadar çok farkında diller ki ne söylediklerini bilmiyorlar. Şimdi bunlar ne diyorlar? Bütün bu tasavvçular istigase edenler ne? Müşriktir. Hiç ücret ulaşmasa da. Diyoruz ki o zaman siz şimdi bu tasavvçuları tekfir ediyor musunuz? Diyorlar ki dünyada müşrik diyoruz ahiretteki hükmü hücret ikamesinden sonradır diyorlar. E güzel bu ayeti niçin getiriyorsun? Bu ayeti Kur'an herkese ulaşmadı mı? O zaman ayetine de hükmetmen lazım. Farkına varmadıkları şeyi görüyor musun? defalarca konuştuğum insanların cihalete özür görmeyenin hakikaten ya dediklerini biliyorum. Neden bunu örnek verdim? Hakikaten ya sözüne örnek verdim. Ne dediklerinin farkında olmadığı bilinsin diye. Özellikle özellikle avam e, veya hafif işte aydın seviyesine ulaşmış bu insanları tekfir eden bu cahillerin hemen hemen hepsi ne söylediğinin farkında değil. Bunlar samimiyetsiz aslında bir cihetten de. Çünkü bu kadar basit insanları tekfir etmek Ben Benim alimim var diye yırtamazsın. Çünkü sen alimlerinin sözünü birebir almıyorsun. Alsan tamam deriz. Çünkü alimlerinin getirdiği bu ayeti ne yapacağız? Kur'an her kime ulaşmışsa o uyarılmıştır diyor ayet. Dolayısıyla sen buradaki tasavvufları sadece dünyada tekfir etmeyeceksin. Ahirette de tekfir edeceksin, ateşine hükmedeceksin. Çünkü sana göre ateşine hükmetmek hüccet ikamesinden sonradır. E bu ayeti de sen her yerde getiriyorsun. Bu ayette ne diyor? Kur'an hüccet ikamesini kaldırmıştır. O zaman sen niye ben bunlara dünyada müşriktir diyorum diyorsun. Tamam İkincisi sen tekfir ettiğin meseleleri ne diye isimlendirmişsin zaten? Zahir meseleler diye isimlendirmişsin değil mi? Apaçık meseleler. Peki apaçık meselede Kur'an nasıl hüccet ikamesine yetmez? Dediğimde ben sana. Senin söyleyecek hiçbir şeyin yok. Yetmesi lazım değil mi Kur'an? Çünkü meselenin ismi zahir meseleler. Kur'an'ın yetmesi lazım. O zaman Kur'an yetiyorsa, yetmiyorsa desen kendinle çelişsin, apaçık meseleler diye isimlendirdin. Eğer Kur'an yetiyor dersen, o zaman bu insanları sadece dünyada tekfir etmeyeceksin, ahiretine de hükmedeceksin. edeceksin. Anladık? Her iki taraftan da bunların cehaleti ne yapıyor? Kendini gösteriyor. Ama sen bana sorsan peki sen nasıl çıkıyorsun için içinden? Bunları zahir diye isimlendiriyorsun. Kur'an yetmiyor mu zahir meseleler dersen. Ben diyorum ki mesele mesele olarak zahirdir zaten bu meseleler. Ama muayyene indirgediğinde Allah'tan gaycısından rızık istemek bile kafi kalabilir. O yüzden bende problem yok. Bana göre bu meseleler muayyene indirgediğinde birçok muayyen de zaten bu. O yüzden Kur'an'ın mücehlet ulaşması ücreti kaldırmaz. Benim için bir problem yok. Problem sende var. Çünkü sen bunları mutlak bir zahir isimle, usulü din, dinin asıllarından, dinin zahir meselelerinden olarak isimlendirmiş. Dolayısıyla dinin zahir meselelerindense şundan asla kaçamazsın. Kur'an'ın ulaşmasını, ulaşması mutlak olarak hücretin kalkması anlamına gelir. Tamam. E zaten öyle diyorum dersen o zaman bunları dünyada sadece tekfir et ailetine de hükmet. ...ama hayır Kur'an'ın ulaşması yetmez dersen o zaman zahir meselelerde nasıl Kur'an'ın ulaşması yetmez sorusuyla karşı karşıya kalırsın. O yüzden birçok görüşler vardır ki birbiriyle kendi içlerinde çelişki arz eder. Mesela işte bir mutezilenin görüşleri kendi içlerinde aralarında bölünmüşlerdir. Birçok e, tezat vardır söz konusudur. Yine tasavvufçuların, şiaların zaten almış başını gidiyor. Ve benim hayatımda gördüğüm birbiriyle tezat ve çelişkili ve ne, ne idüğü doğru düzgün belirsiz olan en bariz meselelerden bir tanesi cehaleti özür görmeme meselesidir. O yüzden aralarında paramparçadır bu görüşün sahipleri. Kimin ne dediği belli olma. fetret eline bak zaten mahvetmişler görüşleri. Ne dedikleri belli değil. Ne dediklerinin farkında bile değiller. Ne dediklerinin farkında bildirdiler. En basitinden. Geliyorlar ne yapıyorlar? Diyorlar ki aleyhissalatu vesselamın anne babasını ne yapacağız diyorlar. Bak cahil oldukları halde e, bunlar kafir oldu ateşe girdi. E, soracağımız en basit soru subhanallah. Diyoruz ki peki sen e, dünyada bu insanları ne yaptın? Müşrik olarak kabul ettin. Ahiretteki ateşine hükmetmedin. Hüccet ikamesinden sonra dedin değil mi? Belki peygamberin anne babasına hüccet ikame olunmadığı halde ateşine hükmediyor diyorsun. Hadiste öyle geçiyor. O zaman sen bu insanların da ateşine hükmetmen lazım. Anladık mı? Şimdi sen peygamberin anne babasıyla hadisi fetret ehlili ne dair bu hadisi getiriyorsan diyorsan ki bak bunlar da tekfir olundu. O zaman nasıl günümüzdeki insanlar tekfir olunmasın dersen peki anne babası sadece dünyada mı tekfir olundu yoksa ahiretine mi hükmedildi? Aynı zamanda ahiretine de hükmedildi değil mi hadiste? O zaman sana hadisi getiriyorsan bu insanları ben dünyada sadece tekfir ediyorum. Ahiretteki hükümleri Allah'a kalmıştır demeyeceksin. Değil mi? Bunlara da bunları da hüccet ikamesinden önce ahiretine hükmetmen lazım. Çünkü Ali vesselam'ın anne babası hadisin zahirine baktığında öyle görülmüş. ki tamamen ben fesat ehli meselesinde tamamiyle farklı düşünüyorum. Tamamiyle farklı düşünüyorum. Şu anda piyasada olan bütün görüşlerden farklı düşünüyorum. ehl sünnetin mütekaddim zihniyetiyle düşünüyorum ama bu fitret ehli meselesi farklı bir mesele. Yani şu anda konumuz o değil. Onunla müstakil olarak işleriz inşallah. Niyetimiz de var zaten. Tamam Ama dediğim gibi görüyor musunuz ince şu ince detayı yakalayalım. Bunlar peygamberimizin anne babasını delil getiriyorlar. Neye delil getiriyorlar? Diyorlar ki tekfire delil getiriyorlar. Bugünkü insanlar da o zaman kafirdir. Neden? Çünkü aleyhissalatü vesselamın annesi babası Fetret Ehli dönemi buna rağmen Allah tekfir ettiriyor peygamberin diliyle. Tekfir etti peygamberimiz bunu şöyle diyor. O zaman ben de bu insanları niçin teksir etmeyeyim diyor. Güzel de sen bu insanlara dünyada hükmediyorsun. Ahiretlerine hükmetmiyorsun. Diyorsun ki ahiretlerine hükmetmem hüccet ikamesinden sonra. O zaman peygamberin anne babasını için getiriyorsun? getiriyorsun. O adı işte ahiretlerine de hükmetilmiş ateşte diye. O yüzden bunların getirdiklerinin hiçbir ee, tutar, yolu. tutar yolu yoktur. O yüzden ee, dediğimiz gibi bunların getirmiş olduğu hiçbir şüphe yok ki bize delildir. Şimdi bize delil olma yönünü kısaca anlatayım. Aslında farkına varıldı ama biz diyoruz ki bakın kardeşler. Normalde Allah Kur'an'a hüccettir diyor, değil mi? Bak bu ayette Kur'an ne diyor? Bak. Bak bu ayette ne diyor? Dikkat edin. Kur'an kime ne kime ulaş ulaşmışsa uyarılmıştır. Tamam. Kur'an kime ulaşmışsa uyarılmıştır. Şimdi bakıyoruz gerçekten kime ulaşmışsa mutlak anlamda kayıtsız şarsız uyarılmış mı oluyor? Yani hüccet kalkmış mı oluyor? Hayır. Deli istisna kılıyoruz. Bir çok şeyler demin saydık, doğru mu? Bir çok şeyler var. Demek ki Kur'an'ın ulaştığı insan bir kısım insanlar da varmış ki buna rağmen ne haklarında muayyen olarak, mutlak olarak hüccet ikamesi olmuyormuş. Demek ki bu o ayet neye delil? Kur'an'ın ulaşması tek başına mutlak olarak hüccet ikamesi olmadığına, hüccet ikamesi için yeterli olmadığına delil. Demek ki bazı insan sınıflarının ve hüküm, hükümlerin bu ayetin dışına çıkabileceğinde ne var? Bütün herkeste icma var. O zaman icma neyi gösteriyormuş? Cehalet, özürdür. Veya Kur'an'ın tek başına ulaşması hüccet ikamesi için yetmiyormuş. Evet, burada bırakalım inşallah. Allahu alim ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed.